Auzu billahi minash-shaytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin fiillerinin kulu için aşk olduğunu, muhabbet olduğunu, rahmet olduğunu, ikram olduğunu, af, mağfiret olduğunu anlamamız gerektiğini anlamaya çalışıyorduk. Allah'ın efalini, fiillerini öğrenirken sadece Allah'ın ne yaptığını, nasıl yaptığını, neden yaptığını de bir de Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak bizim nasıl yapmamız gerektiğini de beraberinde anlamaya çalışmamız lazım. Ya Allah'ın yaptığı gibi yapar, Allah'a halife oluruz ya da bildiğimiz gibi, duyduğumuz gibi Anladığımız gibi, zannettiğimiz gibi ya da şeytanın bize verdiği vesveseye göre ya da adetlere göre, töreye göre, örfe göre Herkes böyle yapıyor, herkese göre komşular böyle doğrudur diyor, komşulara göre Eşimiz böyle söylüyor, çocuk böyle söylüyor, ana baba böyle söylüyor ona göre yapalım dediğimizde Allah'a halife olmuş olmuyor Rabbimizi temsil etmiş olmuyoruz. Kime göre yapıyorsak onu temsil ediyor. Ona halife olmuş oluyoruz. Ne buyurdu Allah ayet-i kerimede? Hakkı çekip çıkarırsan batıldan başka ne kalır? Hiçbir şey. Sadece batıl kalır. Dolayısıyla Allah'ın yaptığını yaptığı gibi yapmayanlar batıla sapmıştır. Şeytana tabi olmuştur, vehmine, zanına tabi olmuştur, öyle yapmıştır. Kulluk, Allah'a kul olmak, iman etmek, abd olmak ciddi bir iştir. Öyle işte yapıyoruz oluyor, her halde böyledir. Demekle kulluk yapılmış olmaz, iman edilmiş olmaz. Allah'a halife olurmuş olmaz. Aynı zamanda Allah'ın muradı üzerimizde gerçekleşmiş olmaz. Rabbimizi ciddiye almış olmuyoruz. Nefsimizi ya da birilerini, şeytanın verdiği vesveseyi Allah'ın emrinden daha çok ciddiye almış, Rabbimizin önüne koymuş oluyoruz. Evet. Allah yaparken, her neyi yaparsa yapsın, kuluna muamele eder ama yaptığı her muamele, kulu için rahmettir, ikramdır, kulü kazansın diyedir. Allah muamele ederken, kulunu biliyor. Kendisindeki bilgiye göre muamele ediyor. Bizim zannettiğimiz gibi ya da istediğimiz gibi değil. Şöyle olsun ya da böyle olsun diyebiliriz ama Allah bizi bizden daha iyi bilir. Dolayısıyla kendindeki evet, bilgiye göre muamele eder. Yaratmadan önce de biliyordu. Yarattıktan sonra da biliyor. Önünüzdekini, arkadanız, arkanızdakini bilendir dedi. Senin önceni de, sonranı da bilendir dedi. Siz daha ana karındayken de sizi bilendir. Sonra da bilendir. Muameleyi ona göre yapar. Onun için o neyi yaparsa her bir kur için hayır odur. Rahmet odur. Kazanma imkanı onun için odur. Önce Allah, Alleme dedi, öğretti. Kendini ona öğretti, tanıttı, onu ona tanıttı, isimlerini ona talim etti. Sonra her şeyi öğretti. Dünyayı da öğretti, ahireti de öğretti, Kur'an'ı gönderip öğretti. Her neyi biliyorsa ona Allah öğretmiştir. Beni böyle bildir ya Allah. Yemeyi de öğretti, içmeyi de öğretti, yürümeyi de öğretti, işi yapmayı da, kazanmayı da öğretti. Öğretmediği hiçbir şey yok. Sadece öğretmemiş, talim ettirmiş. Bu durumda biz de talim ettiriyor muyuz? Elbette ki. Bunu Allah'ın nasıl öğrettiğini bilelim diye, anlayalım diye Allah bize imkan veriyor. Analar babalar çocuklarını büyütürken onlara talim ettirir, öğretir. Mesela ana baba çocuğuna yürümeyi öğretir, yemek yemeyi öğretir. Yosa yüzüne gözüne bulaştırır. Sadece böyle ona anlatmıyor, bir de ona öğretiyor. İşte Allah'ın öğretmesi gulu guluyla birebir muhatap olup öyle yapmasıdır. Buna beraber onu yürütür. Öyle buyurdu. Hiçbir canlı varlık yoktur ki biz onu yürütmeyelim. O yürütüyor. Öğretmediği hiçbir şey yoktur. Öğrendiğimiz her şey onun öğrettiğidir. Aynı şekilde meleker bunu biliyordu. Secde Emriyle karşı karşıya gelince daha sonra ne dediler? Senin bize öğrettiğinden başka biz hiçbir şey bilmiyoruz dediler. Bizim de öyle söylememiz lazım. Her neyi biliyorsak Rabbimiz bize öğretmiş. Mesele onun yakınlığını tatmaktır. Böylesine yakın olduğunu, böylesine ilgili alakalı olduğunu anlamaktır. O bize nasıl öğretmişse, bizim de öyle öğretmemiz lazım. Allah öğretirken, rahmetiyle öğretiyor. Er-Rahman kuran dedi. Rahman Kur'an'ı öğretti, öğretir. Birileriyle öğretir onu. Kur'an'ı öğreten, rahmetle bunu yapması gerekir. Yani sen de öğretirken, Rahmetle öğret, dedi. Her neyi biliyorsa, kendimizden sonra gelenlere öğretirken, onu rahmetle yapmamız gerekir. Bununla beraber, Allah öğretirken bir de terbiye ediyor. Rab ismiyle terbiye ediyor, Alim ismiyle öğretiyor. Buna beraber, ikisiyle beraber bir de talim ettiriyor. Bizim de aynen öyle yapmamız gerekir. Öyle yapmazsak ne olur? Öyle yapmazsak bu durumda Rabbimize ters düşmüş oluruz. Yani şartlar bunu gerektirir, durumlar bunu gerektirir, karşımızdaki bunu hak etmiş deyip muamele edemeyiz. Böyle bir haka hiç kimse sahip değildir. Eğer öyle yaparsa ne yapmış olur? Ben Allah'tan daha doğru yapıyorum demiş olur. Bu ne diliyle söylemiyor? Tavrı ile söylüyor. Fiili ile söylüyor. O istediği kadar ben merhametliyim desin. Allah rahim olarak kabul etmez. Çünkü Rab'bine halife olmadı. Nefsine halife oldu. Nefsi öyle istemiş ya da birileri öyle öğretmiş. En basitinden mesela biliyorsunuz ne diyorlardı? Kocanın vurduğu yerde gül biter. Niye? Öğretiyormuş. Öğretip tokat atıyormuş. Tokat diyormuş. Bundan dolayı Kur'an'ı öğrenmeye giden medreseye, camilere öğrenmeye gidenler, evet bir çoğu kaçmıştır, öğrenmeden orayı terk etmiştir. Birbirlerine yanlışı miras bıraktılar. Oysa ki tam tersi olması gerekirdi. Rahmetle öğretmesi gerekirdi. Yani Allah sıkça soruyor. Siz aklınızı kullanmıyor musunuz? Aklınızı kullanıp Resulullah Efendimiz hiç böyle yaptı mı? Öğretirken hiç kimseye tokat attı mı? Öğretirken hiç kimseye kızdı mı? Senin peygamberin kim? Sen kime tabi olursun? Allah Resulüme tabi ol demedi mi? Seni iman etmişsen. Ne diyor? İşte peş peşe gelenler hepsi doğrusu böyledir dediler. Neden? Biz de öyle öğrendik diyor. Öğrenememişsin. Batılı öğrenmişsin. Yanlışı öğrenmişsin. Rabbini anlayamamışsın. Tanıyamamışsın. Evet, öğretenler mutlaka öğrettiğini Allah adına öğretmelidir. Her neyi öğretiyorsa Allah'ın hesabını yapmalıdır. Öğrensin, Rabbini tanısın. Öğrensin, kendini tanısın. Öğrensin, hayatı anlasın. Öğrensin, kulluğu anlasın. Kulluk nasıl yapılır onu anlasın. Öğrensin, bununla beraber... Ahiret nasıl kazanılır? Onu anlasın. Nasıl Hazreti insan olunur? Onu anlasın. Allah'ın isimleri, güzelliği üzerinde nasıl tecelli eder? Onu anlasın. Kazansın, nasıl şükredilir? Kazandığıyla nasıl şükretmesi gerekir? Onu anlasın. Allah ona bir ikramda bulunduğunda, ona karşılık Allah'a nasıl hamd etmesi gerekir? Onu nasıl kullanması gerekir? Onu anlasın. ...öğretirken böyle olmalıdır. Yoksa, yanlış öğretmiştir, yanlış şeyler öğretmiştir, yanlış tarafa davet etmiştir, onu Rabbinden ayırmıştır. Benim gibi yap demiştir, ya da birileri gibi yap demiştir, ya da işte adet böyledir, töre böyledir, herkes böyle yapıyor, böyle olunca doğru yapmış oluyorsun. Başkalarına göre böyle yaptığıyince onu Allah'tan ters tarafa döndürüp oraya doğru sürüklemiştir. Eğer bu onun evladıysa, evladına, dolayısıyla Allah'ın kendisine emanet ettiğine ihanet etmiş, hainlik yapmıştır. İhanet. Allah'a kul olarak yetiştirmesi gerekirken, başkalarına, başka şeylere kul olmaya davet etmiş ve kul yapmıştır. Onshin khamet juni Allah, kular nui. Hasaba șecheb, janet liktar, janet liktar, janet liktar, janet liktar, janet liktar. Gidejie de olunja, janet liktar, janet liktar, janet liktar, janet liktar, janet liktar, janet liktar, janet liktar, janet Ana baba için bundan daha büyük azab olmaz. İki kat azap istiyor onlara. Evet, Allah öğretir. Demek ki bizim de Allah'ın öğrettiği gibi öğrenmemiz gerekir. Talim ettirdiği gibi talim ettirmemiz lazım. Yoksa haddimizi aşıp kendimizi Allah'ın önüne koymuş oluruz. Kime öğretirsek öğretelim. Herkes kendine göre öğretiyor mu? Evet. Herkes kendine göre öğretir, talim ettirir. Bilen de öğretiyor, bilmeyen de öğretiyor. Herkes her neyi biliyorsa benim bildiğim doğrudur deyip öğretir. Ama onu alıp Allah'ın ölçüsüne vurmuyor. Allah'a göre demiyor, bana göre diyor, bence diyor. Allah ile arasındaki bağı koparıyor zaten. Böyle şirki işledikçe Allah'tan uzaklaşır. Sonra sonra Allah kalbini mühürler işi biter. Evet, kulluk kul olmak, iman etmek, imtihanı görüp gereğini yapmak büyük iştir. Dünyadaki en büyük iş budur. Ondan daha büyük bir şey yoktur. Dünyayı kazanmak kolaydır. Bir işi yapmak kolaydır. Kulluk gibi değildir. Kul olmak isteyenlerin aklını sonuna kadar kullanmaları gerekir. Hem de Allah'ın vahyunun ışığında kullanması gerekir. Yani Allah'a göre demesi gerekir. Ben kısaca böyle anlatıyorum. Tabii ki kardeşlerimiz Kur'an'ı okurken, dillerken onu daha böyle tefekkür edip, daha detaylı anlarlar ben sadece özetle söylüyorum bütün ayetleri okuyamıyoruz zaten bir kısım ayetleri sadece böyle kısaca okuyup anlamaya çalışıyoruz talim ettikten sonra Allah davet etti dedik davet etti, davet eder bundan beraber kendisi de kulunun davetine icabet eder Duasına icabet eder, davetine icabet eder. Bizim de Allah'ın davetine icabet etmemiz gerekir. Öyle buyurmuştu zaten. Kullarım sana beni sorarlar, ben yakınım. Beni davet edenin davetine icabet ederim. Söyle onlar da benim davetime icabet etsinler. Bana iman etsinler. Davatime icabet etsinler, Bana iman etsinler. Ona iman edince davetine icabet etmiş oluruz. Iman etmeyince Davatini reddetmiş oluruz. Iman, sevmekti. Sevmek için tanımak lazım. Marifetullah'a sahip olmak lazım. Bütün anlattıklarımız Marifetullah'a sahip olmak içindir. Marifetullah'i kazanmak içindir. Rabbimizi tanıyıp İman edebilmek içindir. Evet. Allah davet eder. Buna beraber kurun da davet etmesi gerekir. Kiminle? Allah ile. Allah'a göre. Allah'ın davet ettiğine davet etmesi gerekir. Yok. Allah'ın davet ettiğine değil de başka şeye davet ediyorsa ne demiş oldu? Yani her şey o kadar açık, o kadar net ki, hiç kimse ben anlamadım diyemez. Kendini ya da davet ettiği her neyse, onu Allah'a şirk koştu. Ben ondan daha iyi biliyorum. Dolayısıyla onun davetine değil, benim davetime icabet et. Ya da farancanın filancanın davetine icabet et dedi. Bundan daha kafir kim vardır? Hakikati örtmüş işte. Daha nasıl örtsün? Yani ben müminim demekle kimse mümin olmuyor. Şirk böylesine gizlidir, böylesine görülmüyor işte. Onun için Nebi'ye ihtiyaç vardır, Resul'e ihtiyaç vardır, büşür kambile ihtiyaç vardır. Şirki gören birine ihtiyaç vardır. Şeytan'ı gören birine ihtiyaç vardır. Küfrü gören birine ihtiyaç vardır. Evet, Allah davet eder, kul da davet eder. Kul eğer Allah'ın davetiyle davet ederse, o Allah ile beraber olmuştur. Dolayısıyla Allah ona yardım eder. Mutlaka ben ve Resullerim galip geleceğiz dedi Allah. Allah'a davet eden, Allah ile davet eden, eğer ben ve Resullerim galip geleceğiz dediyse, Karşısındakiler kim olursa olsun mutlaka yenilmiştir. Çünkü karşısındaki Allah ile savaşıyor. Allah'a kafa tutmuş. Mağlup olmaktan, kaybetmekten, rezil, rüsvay olmaktan kurtulamaz. Asla kurtulamaz. Onunla mücadele ederken Allah ile mücadele ettiğini bilmiyor. Eğer Allah öyle ikisini bir saydıysa bu böyledir. Ben ve Resullerim dediyse bu böyledir. Resulleri kim? Onunla, ona davet edenler. Onunla cennete davet edenler, imana davet edenler, hidayete davet edenler, cennete davet edenler, hakka davet edenler. Onunla. Onun emriyle, ondan emir almış olarak. Bununla beraber... Her hu, mutlaka, bu daveti yapar, yapmalıdır yapmak zorundadır. Çünkü Vel-asr suresinde, evet, ne buyuruyordu? Vel-asr, innel insânele fi husr, andolsun ki, asra, yemin olsun ki, bütün insanlar husrandadır. İlle amenu, iman edenler, ve amilu salihat, salih amel işleyenler, ve tevassev bil ve Hakka, sabra davet edenler müstesna. Bir tanesi eksik olsa olur mu? Olmaz. Yoksa hüsrandasın dedi. Hem iman edeceksin, hem salih amel işleyeceksin. Yani imanının gereğini yapacaksın. İslah edeceksin, kendini temizleyeceksin. İnsanların da temizlenmesi için elinden geleni yapacaksın. Nefsini tezkiye etmesi için, temizlenmesi için. Küfürden, şirkten, nifaktan, günahtan, yanlıştan. Bir de hakkı, sabri tavsiye edeceksin. Hem hakkı, sabri yaşayacak hem de tavsiye edip ona davet edeceksin. Yok, biri eksik oldu. Sen hüsrana uğradın. Sana göre değil. Görünüşte işte şurada böyle bir yanlış var. E doğru yapalım. Nasıl yapalım? İşte şöyle şöyle yapalım. Peki Allah öyle mi söylüyor? Bilmiyorum. Tabii ki bilmiyorsun. Bilmiyorsan senin durumun çok daha kötüdür. Neden kötüdür? Bilmediğini halde bildiğini zannediyorsun. Bildiğini düşünüyorsun. Bilene de uymuyorsun. Bileni kabul etmiyorsun. Allah'a davet edeni kabul edemiyorsun. Kibirlendir. Allah öyle buyurdu. Hiç bilenlerle, bilmeyenler biri olur mu? Hiç körle, gören biri olur mu dedi. Sen körsün dedi. Bilen deyince Allah ile bilen, Allah'a göre bilen. Hepimiz bütün sorunun artık Allah'ı bilmemek, tanımamak, yakınlığını tatmamak, iman etmemek, avda olmamak olduğunu biliyoruz. Allah'ın davet ettiği gibi bizim de öyle davet etmemiz gerekir. Her şeyi, her konuda. Yani en basitinden çocuğumuzu büyütürken, çocuğumuza şunu şöyle yap, bunu böyle yap derken, ben şunu şöyle istemiyorum, bunu böyle istiyorum demek yerine ne dememiz gerekir? Allah bunu böyle istemiyor. Allah bunu böyle istiyor. Böyle yaparsan Allah seni sever. Böyle yaparsan kulluğunu yapmış olursun. Bunu böyle yaparsan Allah'a ters düşersin. Rabbinin sevgisini kaybedersin. Rabbini kaybedersin demek lazım. Bana uy diyemiyoruz. Bana uyma yahu. Kime uy? Sen de ben de hepimiz bütün kulların Allah'a itaat etmesi gerekir. Resulüne tabi olması gerekir deyip çocuğu öyle büyütüp öyle yetiştirmek gerekir. Öyle talim etmek gerekir. Öyle davet etmek gerekir. Evet. Davet aynı zamanda talimi de gerektirir. Talim daveti gerektirir. Sonra ne buyurdu? Allah imtihan eder. İmtihana tabi tutar. Onu müptela kılar. Her konuda imtihana tabi tutar. Müptela, iptila. Tek kelimeyle bela. Her şey bir beladır aslında. Nimet de bir bela. Nimet olsun, musibet olsun. Geregi yapılmadı mı, İkisi de beladır. Geregi yapılmadı mı, nimet daha büyük bir beladır. Sorumluluğu daha büyüktür. Ama geregi yapıldı mı, kazanma imkanı değil, kazandı. Bu her konuda böyledir. İmtihana tabi tutar. Her anda kurunu kazansın diye ona kazanma imkanı verir. Neden dolayı? Sevdiğinden dolayı. Kulü kazansın diye Hazreti insan olsun, kendisine ayna olsun, muradi üzerinde gerçekleşmiş olsun diyedir bu. Allah insanı yarattığı insanı abd olarak görmek ister. Aşık olarak görmek ister. Abd olsun diye yaratmış. Abd olabilmesi için iman etmesi gerekir. İman etsin ve abd olsun diye Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmasın diyedir bu. Öyle buyurdu. Hiçbir Resul yoktur ki biz onu kavmine gönderdiğimizde Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayın ve yalnız Allah'a avdolun olun deyip vahyetmemiş olalım dedik. Bütün peygamberlerin vazifesi buymuş. Peygamberi temsil edenlerin, varislerinin de vazifesi budur. İşi budur. Yoksa böyle İşte namazı şöyle kılacaksın, orucu böyle tutacaksın. Yani bir gün bunu anlattın. Yani bu insanlar geri zekâli değil, iki ikide bir bunu anlatıyorsun, yeter. Yeter. Kim namazı bilmiyor? Kim abdesti bilmiyor? Yedi yaşındaki, beş yaşındaki çocuk da biliyor mu? Biliyor. Gelsin ona bir günde hepsini öğreteyim. Yani alimlerimizin din diye anlattıkları her şeyi bir günde... 7 yaşındaki, 5 yaşındaki bir çocuklara bir günde anlatırım. Hepsini öğretirim. Hepsini ezberletirim. Namazı da, orucu da, hacı da, abdesti de, zekatı da, her neyi söylersen, dini olarak ne söylemişse, hepsini bir günde öğretirim. Hadi bir gün olmasın, 10 günde öğretirim. Yani hayatımız boyunca karşımıza geçip, geri muamelesi yapıyor, işte şu namazı bozar, bu orucu bozdu, yok, Abdest böyle bozulur. Sen ne anlatıyorsun yani? Ayıp değil mi yani? Eğer biliyorsan Rabbimi anlat. alemlerin Rabbini anlat. Tanıyor musun? Biliyor musun sen onu? Bilmiyorsan niye konuşuyorsun? Öyle değil mi? Niye konuşuyorsun? Yani? Sen Allah'ı tanımıyorsun. Bana onu anlat. Ben Rabbimi tanımak istiyorum. Secde edeceğim ya, namaz kılacağım ya. Kime secde ettiğimi bileyim. Onu bilmiyorum hani. Onu hissetmiyorum, tatmıyorum onu. Huzurda duramıyorum. Namaza duruyorum, bin türlü şey aklıma geliyor. Bak miracı olmamış namazım. Huzurda onu hissetmiyorum. Niye? Tanımıyorum ondan. Sen alimsen Rabbimi anlat. Benden ne istediğini anlat. Nasıl yapmam gerektiğini anlat bana. O bana ne söylemiş, bana onu anlat. İki kitap okumuş. Tamam alim olur. Alim bu müydü? Allah alimi nasıl tarif etti? Allah'tan gerçek manada harşet duyanlar alimlerdir dedi. Ancak alimler Allah'tan harşet duyar. Harşet, huşu, edep, aşk, muhabbet birdir dedim. Bir. Seven, sevdiğine karşı edeplidir ve harşet duyar. Harşet duyuyorsa hem edepli hem de muhabbetlidir. İmam bu. Bu yoksa, ilmi yok, alim olmak yoktur. Alim demek, Allah'ı bilen demektir. Rabbini tanıyan demektir. Ne kadar biliyorsa o kadar alim. İşine gelmiyor. İşine gelmiyor. Böyle bir tefekkürü yapmaktan bile korkuyor. Niye korkuyor? Biliyor. Biliyor nasıl şirke boğulduğunu, küfre boğulduğunu, nasıl nifak içinde, münafıklık içinde olduğunu biliyor. Nefsinin nasıl bir bataklık olduğunu biliyor. Nefsini tezkiye etmemiş çünkü. Allah'ın vahini olduğu gibi söylese, memleketi terk etmesi lazım. insanların yüzüne bakamaması lazım. Yalan söylemesi lazım. Evet, Allah imtihana tabi tutar. İmtihana tabi tutarken kazanma imkanı veriyor. Sevgisinden, aşkından, muhabbetinden ve rahmetinden dolayıdır bu. İnsan da insani imtihana tabi tutar mı? Elbette ki. İnsan hayvanı da imtihana tabi tutar. Yani bir hayvanı yetiştirirken, ''Bakay melebu, istediğim gibi olmuş mu, olmamış mı?'' deyip, imtihana tabi tutar. İnsan öğrenmek için, anlamak için imtihana tabi tutar. Ya da birini işe alacak, biriyle beraber çalışacak, biriyle dostluk yapacak, imtihan eder kendine göre haline bakıp imtihan eder. Anlamak için yapar insan ama Allah anlamak için değil, vermek için, ikram etmek için. O biliyor zaten. İnsana öğretmek için Göstermek için, onu ona tanıtmak için, harını ona göstermek için imkihana tabi tutar. Kaybetsin diye değil. Kaybedeceğini biliyor mu? Biliyor. Kaybetsin, yaptığı yanlışın, yanlışı tatsın. Yanlışın cezasını tatsın. Tatsın, bir daha o yanlışı yapıp kaybetmesin diyedir. Ya da yaptığı güzelliği tatsın, o yolda devam etsin diyedir. Sonra Allah, ceale, fiilini anlam anlamıştık, anlamaya çalışmıştık. Yaptı, yapar, yapacak, yapmaz, yaptırır. Her şeyi O yapıyor. Kuru her muameleyi O yapar. Öyle anladık. Anlamaya çalışırken, yaklaşık 150 tane okuduk. Bununla beraber, niye Allah öyle yaptı, yapar, yapacak, yapmaz, yaptırmaz, ...diye anlatıyor. Her şeyi ben yapıyorum. Sana da irade vermişim. Sen de benim yaptığım gibi yap. Ben nasıl yaptımsa da sen de öyle yap. Ben Rab olarak, Rabin olarak yapmam gerekeni yapıyorum. Sen de Abd olarak yapman gerekeni yap. Yap ve kazan. Ben yaparken sen kazanasın diye yapıyorum. Sen yaparken kazanmak için yap. Neyi kazanmak için? Elbette ki ilk önce Rabbinin güzelliği gelir, Rabbinin sevgisi gelir, aşkı, muhabbeti gelir, Rabbinin rızası gelir, dostluğu, yakınlığı gelir, sonra cenneti gelir. Her şey hamd, etme, hamd edecek bir kul olmak için, şükredecek bir kul olmak için, Rabbini tesbih eden bir kul olmak için yap. Her ne dediyse öyle yap. Buna beraber her türlü vesileye sarıl. İnsan doğuştan okuma bilmez. Okumak için gidip birinden öğreniyorsun. Hayatın boyunca seni öğrenmen lazım. Doğduğun andan itibaren yardıma muhtarsın, talime muhtarsın, öğrenmeye muhtarsın. Hayatının sonuna kadar böylesin. Örnek Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Hayatının sonuna kadar Allah ona öğretti O da Ne buyurdu? Allah'ın Resulü kendisine indirilene iman etti Müminler de O'nun iman ettiği gibi iman etti Eğer mümin ise O'nun iman ettiği gibi iman eder Önce O iman ediyor Sonra, sonra iman ettiği üzerinde Aklaka, amele dönüşüyor Fiile dönüşüyor İman etmeden Allah'ın emrettiği fiili işlememiz mümkün değildir. Önce iman. Sonra o iman bize ahlaka, amele dönüşüyor. Fiile dönüşüyor. Evet. Allah yapar ve yap dedi. Neyi yap? Herkes Allah'ın neyi yap dediğini biliyor. Güzel her ne varsa, güzellik namına her ne varsa onu yap. Allah mühsinleri sever, güzel olanları sever, güzellik yapanları sever, yaptığını güzel yapanları sever. Kime göre güzel? Allah'a göre. Her yaptığın Allah'ın rızası güzetilmiş olarak yapılmış olmalıdır. Yapman lazım. Bir de özel olarak neyi yapmamız gerektiğini söylemiştir. Namazı kıl demiştir, orucu tüp demiştir.